Getme bir an gözümden, hey canım. Senden ilham alarım benim köylüm. Meni senden inan güzelin ayırmazım. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün Raşit Behbidov'tan dinlediğimiz Süleyman Rüstem'in Geldi Gider oyunu için yazılmış bir Rauf Haciyev şarkısıyla başladık. Gülebilmez Gülüm, Bahar Sensiz. Azerbaycanlı ses sanatçısı ve oyuncu Raşit Behbudov 14 Aralık 1915'te Tiflis'te dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda okul korosunda şarkı söylemeye başlayan Behbidov 1933 yılında Demiryolu Eğitim Okulu'na katıldı. E, okulda eğitimi sürerken aynı zamanda okulun öğrenci orkestrasında yer aldı. E, askerlik yaptığı yıllarda yine birliğinin solisti oldu. İşte askerden sonra Tiflis pop gruplarından birinde e, solist olarak yer aldı ve e, kısa bir süre sonra Besteci Harutyun Ayvazyan yönetimindeki Ermenistan Devlet Caz Orkestrası'nda solist olarak göreve başladı. 1930 sonrası Ermenistan Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu'nda klasik operaların koro sahnelerinde solist olarak yer aldı. 1939 yılında aynı tiyatro grubu ile birlikte Moskova'da Ermenistan Sanatları günlerinde yer aldı ve 1942'de toplulukla birlikte Kırım cephesine gönderildi. 1943 yılı sonunda Bakü Sinema Stüdyosu'nda Üzeyir Hacıbeyov'un aynı isimli operet motifleri temelinde çekilen Arşın Mal Alan filminde başrole davet edildi. Film 1945 yılında gösterilmeye başlandı ve Azerbaycan'da ve diğer tüm Sovyet Cumhuriyetlerinde büyük popülerlik kazandı. 1959 yılında kendisine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halk sanatçısı, 1980 yılında Sosyalist Emek Kahramanı unvanı ve daha birçok unvan verildi. Behbidov 9 Haziran 1989'da Moskova'da hayata veda etti. Bugün Babil'den sonra da Raşit Behbidov'dan şarkılar dinleyeceğiz. Sırada bir Azeri türkü var. Girdim yarın bahçesine. Mmm. -hmm. Raşit Behbidov'dan bir Azeri Türk'ü dinledik. Girdim Yarın Bahçesi'ne. 14 Aralık Çarşamba günü Raşit Behbidov'un 107. doğum günü. Bugün programda Büyük Usta'nın doğum günü onuruna ondan şarkılar dinleyeceğiz. 10 Aralık Dünya Toprak Ana günüydü. İşte Toprak Ana kavramını bana belleten ilk okul yıllarımda okuduğum Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana romanıydı. E, Aytmatov'un roman kahramanı Tolunay, işte Savankula aşık olur, evlenirler, çocukları olur ve tek idalleri vardır. Kendi topraklarında sürebilecekleri, kendilerine edecek bir tarla. E, tarlaları olur, işte hatta köye ilk traktörü onlar getirirler. E, sonra büyük savaş gelir kapıya dayanır, e, işte üç oğlu, kocası ve gelini savaşta ölür. E, Tolunay roman boyunca toprak ana ile söyleşir okul yıllarım işte romanı okuduğum, işte toprakla, börtü böcekle alt alta, üst üste yaşadığım çocukluk günlerim epeyce geride kaldı. fakat yine dikecek toprağımız var ama yani börtü böcek sayısı epey azaldı ve ne yazık ki dünya artık Aitmatov'ların, Bekbudov'ların dünyası gibi değil. Sosyalizmin ilk uygulaması da ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlandı. 1980'den sonra dünya toprak ana artık ondan aldıklarımızı yerine koyamıyor. Yani bugün sanki bir tane değil de yani iki tane dünya varmış gibi yaşıyoruz. İşte örneğin bu yılın limit aşımı günü 28 Temmuz'du. Yani 28 Temmuz'da toprak ananın bu yıl için bize sunduğu doğal varlıkları tüketmiş olduk. Sonra 2023 yılının rızkını yemeye başladık. Ve ne yazık ki yani üzerinde yaşadığımız bu gezegen yani hepimizin ortak evi için tehlike çanları epeydir çalıyor. Açık radyoda bu gerçeği yıllardır anlatıp duruyor ve anlatmaya da devam edecek elbette. Şimdi Raşit Behbudov'dan bir şarkı dinleyelim. Sonrasında muhabbete devam ederiz. Bir Erol Sayan bestesinde Raşit Behbudov'u dinliyoruz. Kalbe olan o ilk bakış. Sevda ile ilk uyanmış Unutulmaz, unutulmaz İlk bahar yaz mevsim mevsim Birkaç mektup, birkaç resim Yıllar geçse o birisim bahar yaz mevsim mevsim bir kaç mektup bir kaç resim yıllar geçse o bir isim unutulmaz onu unut Unutur mu insanı? Unutulmaz, unutulmaz. İlk bahar, yaz Mefsim mefsim Bir kaç mektup, bir kaç resim. Yıllar geçse, o birisi onu tomas, onu tomas. İlk bahar yaz mevsim mevsim, bir kaç mektup bir resim. Yıllar geçse. O bir isim. Raşit Bekbulov bir er olsayan bestesini seslendirdi. Kalbe de olan o ilk bakış.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 günü ilan etti ve her yıl dünyanın birçok yerinde düzenlenen etkinliklerle bugün kutlanıyor. Toprak Ana figürünün tarihine de kısaca göz atmak gerekirse kadın ve toprakla ilgili inançların dünyaya hakim olmaya başladığı milattan önce 10.000 3.500 arası dönemde bütün mitoloji ve inancın odak kişisi yaşamın annesi ve besleyicisi ve Ölüleri yeniden doğmak üzere kabul eden cömert tanrıça topraktır. Kuzey Şili, Peru, Bolivya ve Ekvador'daki İspanyollar öncesi kültürlerde, ki inka uygarlığı da buna dahil, toprak işlemede, ekip biçmede yardım istenen Pachamama, toprak ana figürü çok yaygındı. Toprak ana, terra madre, Pachamama veya Başka başka isimlerle anılan toprak ana figürü dünyanın birçok toplumlarında farklı isimlerle karşımıza çıkıyor. Anadolu mitolojisinde de analığı, üremeyi, dişiliği, işte hayatın sürmesini ve yani dolayısıyla bereketi simgeleyen ana tanrıça simgesi Kibeledir.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 Bir de yemez, yedirir, giymez, giydirir. Yani besleyip büyütür. Cömert ve verici olurlar. Bu anlamda toprak anamızı en güzel ünlü halk ozanı Aşık Veysel özetler. Bir çekirdek verdim, dört bostam verdi. Başın yardım tırmık ile bel ile yine beni karşıladı gül ile diyordu yazısında sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet. Üreten... Besleyen, yani canlılara hayat veren toprak anamız artık yorgun. Artık bizi gül ile karşılayacak dermanı da pek kalmadı. Yani bizler, insanlar onu bayağı yorduk. Şimdi Raşit Babydolf'tan bir şarkı daha dinleyeceğiz. Ardından muhabbete devam ederiz. Bu şarkıyı 85. yaşını... Antalya'da yaşayan sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet'e armağan etmek istiyorum. Raşit Bey bir bir Saadettin Kaynak şarkısını yorumlayacak. Şiir Karacaoğlan'a ait. İncecikten bir kar yağar. Türk mahnısı, incecikten bir kar yağar. <gülüyor> Aman, Ashka Kya sare diye Yar sana hairaan jaan sana qurbaan dard derman bulam ishq da da We're bir Saadettin kaynak bestesinde Raşit Behbidofu dinledik. İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye. Şarkıdan önce yani biricik evimiz, yani yuvamız olan gezegeni yorduğumuzdan söz ediyorduk. İşte üreten, besleyen, canlılara hayat veren toprak anamız artık yorgun. Yani işte artık yani Veysel'in türküsünde söylediği gibi bizi gülüyle ile karşılayacak derman da pek kalmadı. Yani bizler insanlar onu bayağı yorduk. Doğadaki her varlığı yani bizlere insana sunulan birer kaynak olarak gördük ve onları da hovardaca tükettik ve bunun sonuçlarını da bugün en ağır biçimde yaşıyoruz. Tüketim alışkanlıklarımız doğanın ekolojik döngüsünü bozdu. Bugün bir iklim krizi ve ekolojik yıkım gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yeraltı ve tabii yerüstü su kaynakları kirlendi ve tükeniyor. Yani susuzluk verimli toprakların giderek küçülmesini sonuçta yok olmasını getiriyor. Ve bu durum yeryüzünün giderek daha çok ısınmasına neden oluyor. Yani yakın gelecekte dünya üzerinde milyonlarca insan daha susuzluk, açlık ve iklim yıkımı nedeniyle yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalacak ne yazık ki. 22 Nisan 2010'da Bolivya'da toplanan Dünya Halkları İklim Değişikliği ve Toprak Ana'nın Hakları Konferansı'nda kaleme alınan Toprak Ana Hakları Evrensel Bildirgesi bu gerçeğin küresel bağlamda farkına varıldığının kanıtıydı. İşte bildirgeye geçmeden önce Rashid Behbidov'dan bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Seninle bir sonbahar mevsimiydi, tanıştık. Semiti tanıştı sanki birbirimizi yıllarca aramıştık düşmeden el diline mahzun günler yaşadı yabancı olduk şimdi yazık birbirimize istersen gel gel döneli Bancı olduk şimdi yazık birbiriimiz İstersen gel dönelim eski günler bazı günden küserdim darılırrken bazı senddim Barıştırırdı bizi Anlamak olan bu sen Ayrıldık ayrılalı Ne haldeyim bir bilsen. Yabancı olduk şimdi Yazık birbirimize İstersen gel dönelim Eski günlerimi anc olduk şimdi yazık bir birimizse istersen dönelim eski günlere Bancı olduk şimdi Yazık bir birimiz gel dönelim Eski günlerimiz. Babil'den sonra da 10 Aralık toprak anı gününü konuşuyoruz. Bu yıl yani 14 Aralık'ta. ...Rashit Behbidov'un 107. doğum günü... ...onun onuruna kendi sesinden... ...toprak kokulu türküler, şarkılar dinliyoruz. Şarkıdan önce söz etmiştim... yani ...22 Nisan 2010'da Bolivya'da toplanan... ...Dünya Halkları İklim Değişikliği ve... ...Toprak Ananın Hakları Konferansı'nda bir... ...bildirge kalemi alınmıştı... İşte Bolivya hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler'e sunulan toprak ana hakları evrensel bildirgesi bugüne kadar 120 ülkeden yaklaşık 125 bin kişi tarafından imzalandı. Fakat henüz bu haklar Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin hükümetleri tarafından toprak anaya teslim edilmedi. Bildirgeden bir bölümü okumak istiyorum, başlangıç bölümünü. Biz dünya halkları ve ulusları hepimiz ortak bir kadere sahip, birbiriyle ilişkili ve birbirine bağımlı varlıklardan oluşan parçalanamaz ve canlı bir topluluğun toprak ananın parçası olduğumuzu biliyoruz. Toprak ananın yaşamın, gıdanın ve öğrenmenin kaynağı olduğunu ve iyi yaşamamız için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi sağladığını minnetle kabul ediyoruz.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 Bildirgenin tam metnini internette bulabilirsiniz. Türkiye'de Toprak Ana'nın hakları için mücadele etmeyi kendisine başat görev olarak kabul eden Yeşiller Partisi iki senedir kuruluş için çabalıyor. Geçtiğimiz Cuma günü Yeşiller yine Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önündeydi. Yani iki yıl önce bakanlığa verilen dosyalar dolusu evrak yeniden hazırlandı ve Bakanlığın kapısını çaldılar. E, bu kez evrakların önce mail ile gönderilmesi gerektiği gibi bir gerekçeyle e, geri çevrildiler. E, haberin detaylarına Yeşil Gazete'den ulaşabilirsiniz. E, şimdi Raşit Beybidov'dan bir Arif Sami Toker şarkısı e, çalmak istiyorum. E, bu şarkıyı e, inatla, sevdayla kuruluş çabalarını sürdüren... Yeşiller Partisi'nin üyelerine armağan etmek istiyorum. Bir sevda geldi başıma... Ti baš ima felix sukat aš ima, hajran kada mi kis far... Selam vermeden geçersin, bizim beni ne çok üzersin. Bekliyor, bekliyor, bekliyorum seni zalim. eriyor rusu sonra gülük kaçıyorsun sen Bir sen beni ne çok üzersin bekliyor, bekliyor. Seviyorum seni zalim. Başıma Sele su kattı Aşıma Bekliyorum, bekliyorum, seviyorum seni zarar. Raşit Behbidov'dan bir Arif Sami Toker şarkısı dinledik. Bir sevda geldi başıma. E bu hafta Babil'den sonra da 10 Aralık Toprak Ana Günü'nü konuşuyoruz. Raşit Behbidov'un 107. Doğum Günü onuruna kendi sesinden Türkler şarkılar dinliyoruz. Şimdi yine Raşit Behbidov'dan bir Elazığ Harput türküsü dinleyeceğiz. Sigaramın Dumanı. yeah Hanım gülü etekleri püsküllü hanım etme bunazı gel bize bazı bazı gel bize bazı bazı bize harputlu derler biz çekmeyiz bunazı biz çekmeyiz bunazı Hanım güllü, etekleri püsküllü, Hanım etme bunazı gel bize bazı bazı, gel bize bazı bazı. Bize harputlu derler, biz çekmeyiz bu nazı, biz çekmeyiz bu nazı. Haziran ayında Kazdağlarında Buğday Derneği'nden Burhan Eltan'ın konuğu olmuş, işte o günlerde gerçekleştirdikleri bir onarıcı tarım projesinin muhabbetini yapmıştık. Şubat ayında yeniden buluşup, geçen sürede yapılan işleri konuşmak üzere randevulaştık. 10 Aralık Toprak Ana günüydü. 10 Aralık aynı zamanda uzun yıllardır Toprak Ana'ya hizmet etmeye çalışan Sevgili Burhan Eltan'ın da doğum günüydü Sıradaki Behbudov şarkısını sevgili Burhan Eltan için çalmak istiyorum. Türkiye'den bir halk şarkısı. Habu diyer. Nice yıllara sevgili Burhan. Öyledir <gülüyor> o böyledir almış yarı yanına hem öpür hem söyledir ha bu diyar ha bu diyar ha bu diyar ha ha bu diyar ha bu ha bu ha ha ha bu Gece çıktım ayaza sarıldım bir beyaza öyle bir yar sevmem ki hem oku ya hem yaza ha bu diyar ha bu diyar ha bu diyar ha bu diyar ha bu diyar ha diyar ha bu diyar habu diyar, habu diyar, habu diyar. Aksuzsuz olur mu? Deniz kumsuz olur mu? Doğru söyleyin dostlar, oyar, bensiz olur mu? Ha bu diyar, ha bu diyar, ha bu diyar, ha bu diyar. Ha bu diyar, Bugün yaşadığımız ekolojik iklimsel sorunların çözümünde yani sistemin karar vericilerine karşı bir araya gelerek sesimizi yükseltebilmeli. İşte buğday derneği gibi alternatif örgütlenme modellerini yaratabilmeliyiz elbette. Ama yani bireysel olarak hemen yapabileceğimiz şeyler de var. İşte belki önce tüketim alışkanlıklarımızı bir kez daha gözden geçirebiliriz. Belki daha az, yani sadece ihtiyacımız kadar tüketerek yaşamayı öğrenebiliriz. İşte örneğin daha az giysimiz olabilir. Petroli ve türevlerini tüketmeyebiliriz. Fosil yakıtlarla çalışan otomobilleri sık sık kullanmak zorunda değiliz. Yani yürüyebiliriz, bisikleti ulaşım aracı olarak tercih edebiliriz. İşte kent içinde toplu ulaşım araçlarını kullanabiliriz. Uzak mesafelerde uçak yerine, tren yolunu, deniz yolunu tercih edebiliriz. Yani toprağa basabilir, işte yüzümüzü yeniden güneşe ve rüzgara çevirebiliriz. Yani özetle olabildiği kadar sade ve yavaş yaşayabiliriz. Yani büyük marketlerden alışveriş yapmak zorunda değiliz. Olanaklarımız ölçüsünde semt pazarlarını veya... Mahallemizde yer alan daha küçük işletmeleri tercih edebiliriz. Gıdamızı bahçemizde, balkonumuzda kendimiz yetiştirebiliriz. Veya sayıları her geçen gün artan kent gıda topluluklarına katılabiliriz. Yani bu topluluklar endüstriyel gıda tekerlerini üreticiden yok bahasına aldıkları ürünleri, fahiş fiyatlarla bizlere ulaştıran aracıları aradan çıkarıp doğrudan küçük çiftçilerin, Küçük üreticilerin ürünlerini bizlere ulaştırarak aslında ihtiyacımız olan yeni bir taban ekonomisi modelinde hayata geçirmeye çalışıyorlar. Yani hayvansal gıdalara soframızda yer vermeyebiliriz. Yani şöyle yani epey bir zaman önce kişisel çözümü yani sadece tüketen bir birey olmaktan çıkarak türetici bir birey olmaya doğru yol almakta buldum. İşte karbon ayak izimi olabildiği kadar küçültmeye çalışıyorum. Büyük hareketleri, eylemleri beklemeden, yani hemen bugünden yaşam şeklimizi, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek için küçük adımlar atmanın en etkin bireysel eylem biçimi olduğunu düşünüyorum. Programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi Raşit Behbidov'dan bir Sivas Zara türküsü dinleyeceğiz. Zaralı Halil'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü. Kaleden iniş mi olur? bakta balı var olan an namaya bak Eğer anam vermemezhel açallaha ya var olan olan boyma Eğer anam vermemezhelçallaha ya var olan olan boynuma do Arı yüreği külü hamdır, kal lehnen ardı hamdır, yanar yürek külü hamdır. Yarim küsmüş gidi, yor döndür Allah'ım döndür olan, Olan boynuma dolan. Yarim küsmüş gidi, yor döndür Allah'ım döndür olan, Olan boynuma dolan. Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün 10 Aralık Toprak Ana gününü konuştuk. 14 Aralık Raşit Behbidov'un 107. Doğum günü. Behbidov'un doğum günü onuruna kendi sesinden türküler, şarkılar dinledik. 2022'nin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Haftaya programda epey zamandır yapalım dediğimiz bir programla karşınızda olacağız. Timur Selçuk, eşi Handan Selçuk ve kızı Mercan Selçuk ile İstanbullu müzisyenlerin bir anlamda mabedi de olan Taksim Sıra Selviler'deki Çağdaş Müzik Merkezi'nden sizlere sesleneceğiz. Yine bu yılın son programında yani 26 Aralık Pazartesi günü sevgili İvi Dermancı konuğum olacak. İvi'nin müzik yaşamını Yeni yıla dair beklentilerimizi, umutlarımızı konuşacağız. İvi'den ee, güzel şarkılar dinleyeceğiz. Programın eski ve yeni kayıtlarına Babil'den sonra Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Ee, sayfanın başında yer alan program logosunun metninde e, programın arşiv linki var. E, programı Raşit Behbidov'un sesinden dinleyeceğimiz bir Azerbaycan e, halk şarkısıyla e, kapatıyoruz. Bugün ayın üçüdür. Cahi Tırgat'ın dediği gibi çok yaşasın ölüler. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Ercümen Gürçay. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. 10 Aralık Dünya Toprak Ana gününüz kutlu olsun. Esen kalın. Çıtır değelim nanay aynarın bugün girme girme girme girme kam şeker dudakların kam şeker dilin <Sessing> badem içidir yer dilin badem içidir dilin badem içidir yer dilin incedir ince Læbләрең гончадырай гонча Кыз белиң инчә ди, җәлләбләр Damusta dir damu miste gülüm nanayay Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan. sen oradan çıkmam sın düşmanımız yarkar olsun düşmanımız düşmanımız yarkar olsun düşmanımız biz ince diray ince kocha, diray koncha. Kız ince kız ince <gülüyor> Sərmişəm kəm məndədir Sərmişəm kəm məndədir Yar sərmişəm kəm məndədir Dünya gözələdən sən Dünya gözələdən sən Mənim gözüm səmdədir yar mənim benim gözüm sendedir, yarım benim gözüm sendedir Kız belin incedir ay ince Kız belin incedir ay ince Leplerin gonçadır ay konça Kız belin incedir ince Leplerin gonçadır gonçadır Kız belin incedir ince Leplerin gonçadır gonçadır can Babinden sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erçiment Gürçay.